16. cüz Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi?" dedi. Musa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 İsteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da Batı'ya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada çafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik. Zülkarneyn her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır, dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Yecuç ve Mecuç adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana yeterince demir madeni getirin, dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir. O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. O gün cehennemi, gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahiy olunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ta ha ya ayn Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağrıdı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya Rabbim hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki: Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya Rabbim ''Öl bana çocuğumun olacağına bir işaret ver.'' dedi. Allah da ''Senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla üç gün, üç gece konuşamamandır.'' dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara ''Sabah akşam Allah'ı tesbih edin.'' diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine Ey Yahya! Kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem... ''Senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme.'' dedi. Cebrail, ''Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim.'' dedi. Meryem, ''Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?'' dedi. Cebrail, Evet öyle. Rabbim diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi. Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. ''Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?'' dediler. Bebek şöyle konuştu. ''Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.'' Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da verir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri neyi işitip neyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup. İman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Hani babasına şöyle demişti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere için tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgeyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası, ''Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş.'' dedi. İbrahim şöyle dedi. ''Esen kal, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da, onların taptıklarını da terk edince, ona İshak'la Yakup'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandır. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i dağın. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emredendi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği, Adın cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam değişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi, Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etme de sabırlı ol. Hiç O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? ''İnsan, öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım?'' der. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine and olsun onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz.'' Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da, Zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler, inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed! De ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Allah doğruya erenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip, bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça arttıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye, Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar.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 Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin. İnat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun, işitiyor musun? Taha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taha Ey Muhammed Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil Ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik O yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir Rahman arşa kurulmuştur Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki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 Ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum, demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar, çünkü sen mukaddes vadi tuvadasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler, seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm. Allah! ''Onu yere at ey Musa'' dedi. Musa da onu attı. Bir dene görsün, o hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, ''Tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü arttır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi. İstediğin sana verildi ey Musa. Ant biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize nile bırak ki... Deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan birisi Firavun alsın. Sana da ey Musa sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken göz aydın olsun ve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 Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır yahut korkar. Musa ve Harun şöyle dediler. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz. Allah şöyle dedi. Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm. Ona gidin ve şöyle deyin. Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını serbest bırak ve bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam doğru yola uyanlara olsun. Şüphesiz bize azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu. Firavun, sizin Rabbiniz kim Musa dedi. Musa, Rabbimiz her şeye hilkatini, yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir dedi. Firavun, ya geçmiş nesillerin hali ne olacak dedi. Musa şöyle dedi, onlar hakkındaki bilgi, Rabbim'in katında bir kitapta levh-i mahfuzda yazılıdır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. Rabbim yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir. Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık. Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır. Ey insanlar, sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Andolsun biz ona, firavuna bütün mucizelerimizi gösterdik de, o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi, Ey Musa, Sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda, uygun bir yerde, senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle. Musa, buluşma vaktimiz bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir, dedi. Bunun üzerine firavun ayrılıp, Hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa sizi azabla yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler. Şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır. Sihirbazlar, ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin, ''Ya da ilk atan biz oluruz.'' dediler. Musa, ''Yok, önce siz atın.'' dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik, ''Korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa kurtuluşa eremez. Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Harun ve Musa'nın Rabbine inandık dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona Musa'ya inandınızsa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 Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz, günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz, kim Rabbine günahkar olarak varırsa, kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar.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 Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık.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 Tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen Sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için Son derece affediciyim Musa Tur'a varınca Seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa? Dedik Musa şöyle dedi Onlar, işte onlar hemen arkamdalar Rabbim sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim Allah ''Şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık.'' ''Samiri onları saptırdı.'' dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. ''Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız, ''Ve buzağa'ya taptınız.'' dedi. Şöyle dediler. ''Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı. Böylece Samiri, onlar için böyürmesi olan bir buza heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları... Bu sizin de ilahınızdır. Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu turda aramaya gitti dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti. Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak rahmandır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da Musa bize dönünceye kadar bu ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: "Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu?". Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun Ey anam oğlu Saçımı sakalımı çekme Şüphesiz ben İsrail oğullarının arasını açtın Sözüme uymadın demenden korktum dedi Musa Ya senin derdin neydi ey Samiri dedi Samiri şöyle dedi Ben onların görmediği şeyi gördüm Elçinin izinden bir avuç avuçladım da Onu attım Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün, bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup göm gök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece on gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak, onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, israf ile uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, Yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller isterse o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar, Yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. Oysa bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik. Ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi. Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü, ...ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti. Tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah şöyle dedi. Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici, kitap gelir de... ...kim benim yol göstericime uyarsa... Artık o, ne dünyada sapar, ne de ahirette sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der, ''Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin?'' Allah, ''Evet, öyle.'' ''Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun.'' der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Ve siz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil Bir mucize getirse ya Dediler Önceki kitaplarda olanların Apaçık delili olan Kur'an Onlara gelmedi mi Eğer biz onlara o Kur'andan önce Bir azapla helak etseydik Mutlaka ey Rabbimiz Keşke bize bir peygamber Gönderseydin de Alçalıp rezil olmadan önce Ayetlerine uysaydık derlerdi Ey Muhammed de ki, herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.